Hz. Hamza radıyallahu anh'ın duası Allah'ım, beni ipinle, Kur'an'la koru, ihsanınla beni rızıklandır, beni senin emrine uyanlardan ve tavsiyeni gözetenlerden kıl. Ey merhametlilerin en merhametlisi!